Oynayanlar Ali Ulvi Kurucu Nüvit Candaner Ertuğrul Ümit Dolu Çocuk Onur Kırış 100. Bölüm İnsanın hayatında nadiren rastladığı bazı sahneler oluyor. Bunların hayali insanın zihninden, gönlünden silinmeden kalıyor. Öyle bir sahneye 1962 yılında Şam'da şahit oldum. Nasıl bir sahneydi bu? Şam'da Alman Zeiss marka gözlük camı bulunduran Ermeni bir eczacı vardı. Türkiye'ye gelip giderken Şam'da bir iki gün kalırdık. Bu sırada bazı ihtiyaçları temin ederken gözlük camlarımızı da değiştirirdik. O Ermeni eczacıyı tanır mıydınız? Antep Ermenilerindendi. Türkçe bilir, Türkleri severdi. Rahat rahat konuşurduk. Gönülden silinmeyen sahneye gelecek olursak? 1962 yılında gittiğimde bana... ...istediklerimin iki saat içinde hazır olacağını söyledi. Kendisine dedim ki... <Gülüyor> Dışarıda hava çok sıcak. Burada klima çalışıyor, içerisi serin. Şuracıkta oturup beklesem uygun olur mu? ...memnuniyetle hocam... Buyurun atarım dükkan sizin... ...teşekkür ederim... ...oturdum... ...eczacı çalışıyor... Kasadın başında para alıp veren bir kız var... ...ağırbaşlı bir kız... ...sordum... ...bu kız sizin mi doktor? Allah rahmet eylesin... ...abimin kızıdır. E, daha önceki gelişlerimde bu kızı hiç görmedim. E Halep'te otururlar. Siz pek boş durmazsınız. Halep'te ne yapar bu kız? E Halep'teki Frank evinde Fransızca edebiyat hocasıdır. Benim. Edebiyat mı dediniz? He. Ah, kızımızla müşterek bir yanımız var galiba. Kızım öyle mi? Edebiyat hocalığı mı yapıyorsunuz? Evet. Elimizden geldiğince işte. Fransız lisanına gönüllü lisanı derler öyle midir? Evet, öyledir. Fakat Arap lisanı hem his lisanıdır, hem kalp lisanıdır, hem akıl ve hem ruh lisanıdır. Arapçayı da biliyor musunuz? Mesela Lokman suresindeki belagat ve fesahati hayranım. Hocam, o surede hem akıl, hem kalp, hem ruh var. Her şey var. Lokman aleyhisselamın oğluna nasihatleri harika. Orada, ''Biz Lokman'a hikmeti verdik.'' buyuruluyor. Hikmet denince... Tefsirlere bakıyorsunuz 20-25 manası çıkıyor. Kız gayrimüslim ama Kur'an'ı ayetleri ezbere okuyor biliyor. Erken Fransızca ile Arapça arasında mukayeseler yapmaya başladı. Fransızcanın gönül lisanı olması bir tarih. Fransızca bir dönem bu vazifeyi görmüş. Gönül lisanı olmuş. Fakat bugün maalesef bu gönül kirlendi. Serbest terbiye. Kızım pek derin nereye indiniz? Darwin'lerin, Freud'ların, Engels'lerin, Karl Marx'ların, Durkheim'ların, August Komplar'ın felsefeleri içinde yetişen insanın gönlünde kutsiyet kalmaz bir kere hocam. Ama kutsiyet başka bir şey Kur'an-ı Kerim'de gönlümün aşık olduğu, lisanın belagatı ile birlikte aklın, ruhun ulviyeti, iffet ve nezahatin, ahlak ve faziletin ruhu tüter. Her cihetten mesut olduğunuzu, dolup taştığınızı hissedersiniz. Derken şiire geçtik. Kendisine Mısır'ın en büyük şairi Ahmet Şevki'yi sordum. Nehçülbürde şiirlerinin en güzeli bence dedi. Ve başladı efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle alakalı şiirleri okumaya. O okur ben okurum. O okur ben okurum. Biz böyle konuşmaya devam ederken amcası doktor geldi dedi ki. Hocam sabahtan akşama kadar biz bu kızın ağzından bir kelime alamayız. Yahu suratından geçilmez sanki babasını öldürmüşüz. Şurada bir iki ay bize yardıma geldi Bizim de bir kelime konuşmayan kızla ne konuştunuz Allah aşkına İbrendim yahu Müşteriler bırak bor ki ben de gelip dinleyeyim Nedir Allah aşkına bu samimi konuşmanız beyim Amca sizinle paradan başka ne konuşulur Sizinle ben ne konuşayım Müşterek konularımız yok ki ...paranın dilinden başka bir şey anlamazsınız ki. E, neyse neyse... E, ...yine müşteriler geldi. E, e, siz sohbetinize devam edin. E, Mısırlı bir şair daha... ...Mahmut Hasan İsmail var. Onu tanıyor musunuz? Adını duydum ama şiirlerini okuma fırsatı bulamadım. Onun da yine Resul-i Ekrem hakkında... ...bir kasidesi var. Dört e, mısra hatırımda. Müsaade ederseniz okuyayım. Memnun olurum. Buyurun lütfen. Ey insanlara Allah'a giden yolu gösteren... ...ey hidayet rehberi... ...ey ahir zaman peygamberi... ...ey hadilerin bestesi... ...namesi... Allah... ...ah sevgilinin sevgilisi... <gülüyor> eyvah eyvah... ...sakın sakın... ...burada olmaz kızım... ...sonra yanlış anlarlar... ...yapma ne olur... Buradaki Haydi çöllerde yaşayanlar bilir hocam... ...vaktiyle... O yanan kavrulan çölleri deve kervanlarının geçmesi çok zor olurmuş. Develere susuzluğu, yorgunluğu unutturmak için kervanda güzel sesli bir hanende bulunurmuş. Bu adam bildiği besteleri okurken güzel sesten hoşlanan develerde susuzluk ve yorgunluklarını unutur, musikiyenin ritmine uyar yürürde yürürlermiş. Sen ey resul, sadece hadilerin değil vadilerin, derelerin. Sahraların ve kum tepelerinin de bestesisin. Hepsinde senin namen, senin adın, senin destanın terennüm edilmektedir. Öyle güzel ki... Ah. Kız gözyaşları içinde kalınca doğrusu ben korktum. Kızcağız imanını dışarı vuruverdi. Bu sırada işlerim tamamlanmıştı. Yavaşça kalktım çıktım. Ne olur ne olmaz diye de bir daha o dükkana uğramadım. Ertuğrul Bey'le bu sohbeti yaptığımız 1992 senesi Mayıs ayı. Bu ay başından beri yağmurlu geçiyor. Bugün 18 Mayıs 1992, hava bulutlu, şimşekler çakıyor, seller geldi. Medine-i Münevvere'de hep böyle olur mu? Medine-i Münevvere'nin üç seli meşhurdur. Birisine Agul derler. Şehrin güneydoğusundan, altın madeninin bulunduğu Mehip dağlarından gelir. 130-140 kilometre mesafeden gelen kuvvetli bir seldir. Hava meydanının kıble cihetine yapılan baraja Agul Seddi derler. Gelen sel orada toplanır, göl olur. O civardaki bahçeleri sular. Bu selin gelmesiyle o bölgelerdeki kuyular, bahçeler bayram ederler. Bu sene de göl doldu. Neredeyse taşmak üzere. Allah'a hamd etmek için insanlar şükür namazı kılıyor. İkinci sel nasıl acaba? İkinci sele ranuna seli derler. Kuba mescidinin kıble tarafından gelir. Oraya da bir sed yapıldı. Vaktiyle bu sel geldiğinde birçok ev tehlike geçirir, önlerine kum torbaları konurdu. O sed Allah'ın izniyle 15-20 seneden beri Medine'yi sel afetinden korumuş oldu. Üçüncü sele ise irve seli derler. İrve seli nereden gelir? Medine'nin yüz kilometre güney tarafındaki dağlardan gelen bir seldir. Yani Seyyidina Ali Kuyuları diye anılan bahçelerden, o bahçelerin kuyularını doldurarak gelir. İrve dediğimiz yerdeki barajı doldurur. Bu üç sel, hadisi şerifte, sellerin birleştiği merkez diye adı geçen, Uhud Dağı'nın kuzeyindeki, Hile-i Seddi'ne giderler. Eskiden üç sel burada birleşir ve ta Tebük yoluna, denize doğru akar giderlermiş. Şimdi buraya Hile-i Seddi yapıldı. Sel suları burada toplanıp değerlendirilmeye çalışılıyor. Eskiden Medine civarı daha sulaklı diyebilir miyiz? Eskiden Medine-i Münevvere'nin doğu taraflarından, şimdiki havaalanı bölgesinden akıp gelen pınarlar, gözeler varmış. Bunlardan son gözü ben gördüm. Seyyidina Hazreti Hamza ve Uhu şehitlerinin hemen yakınlarında bir göz vardı. Akardı, bahçelere giderdi. Oradaki bahçelerin adı da göz bahçeleriydi. Maşallah, yine bol rahmet geliyor galiba. Acılar sıkıntı çekecek diye üzülüyorduk ama elhamdülillah havalar serin gidiyor. Şu ayeti kerimenin sırrı zuhur ediyor. Hangi ayeti Kerime'nin efendim? Mealen arz edeyim. Rabbin celal ve ikram sahibi olan Allah, mutlak güç ve kudret sahibi olan Allah, öyle bir Allah'tır, öyle bir haliktir ki, insanlar yağmurdan ümitlerini kestikten sonra, artık yağmur yağmayacak. Yağmur mevsimi geçmiştir dedikten sonra, yağmuru yağdırır, rahmetini gönderir. Allah velidir, hamittir. Evet, bu tecelli bu sene apaçık gözle görüldü elhamdülillah. Aslında buralar, özellikle Mekke çok sıcak bir yer. Hacın yaz günlerine geldiği dönemlerde insan hacı sayısının azaldığını zannediyor. Ama ne hikmetse her sene daha da çoğalıyor. Bunu siz niye bağlıyorsunuz? Bunu görünce insanın imanı kuvvet buluyor. Dinin insanla doğan, insanla beraber kıyamete kadar yaşayacak olan ilahi bir nur, ilahi bir aşk, ilahi bir şevk olduğunu anlıyor. Dinin ve imanın önünde durulmaz bir çağlayan, coşkun bir sel olduğunu gözleriyle görüyor. Bu da mı bir sel yani? Bir rahmet seli. Bu seri önlemek, izdihama mani olmak için hacı adedine sınır, tahtit konuluyor. Bıraksalar kim bilir ne olacak. Hz. İbrahim'in duası ne mukaddes ne ilahi bir duaymış ki, kupkuru çöllere, dağlara akın akın gelen bu Müslümanlar, bu milyonlarca hacı evini, barkını, yuvasını, bağını, bahçesini, tarlasını, işini, gücünü bırakıp para dökerek, ...meşakkat çekerek... ...her şeyi göze alarak geliyor. Hazreti İbrahim'in o duası... ...ne yanık bir duaymış ki... ...rahmet deryasını böylesine coşturun. Allah Allah! Allah Allah! Bu davete icab eden hacılar arasında... ...bir de Mahmut Sami Efendi Hazretleri olacak. Sami Efendi ile ilgili... ...hatıralarınızdan da söz eder misiniz? Mahmut Sami Efendi Hazretlerini Konya'da bulunduğum senelerden, 1930'lardan itibaren işitirdim. Şeyh Esat Efendi sadece onun için Şeyh Sami Efendi dermiş. Peki ilk karşılaşmanız nasıl oldu? Dünyanın kesafetini, yükünü üzerinden atmış, ruh olmuş, nur olmuş. Zikrin aşkında, fikrin şevkinde, ruhun semalarından nur olmuş bir insandır. O kadar sevimli bir sima, o kadar tatlı bir tebessüm, o kadar güzel, derin ve deruni bir selamlaşma. Elini öpmek istediğimde, musafa kafidir, musafa kafidir dediler. Elini fakire vermediler. Tam bir teslimiyet, edep, tevazu, kibarlık. Gönlünüze ilk doğan şey ne oldu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Evliya, yani Allah dostu olanlar, vediler kendisini gördüğünüzde size Allah'ı hatırlatan kimselerdir. Sami Efendi'yi ilk gördüğümde bu hadisi şerifin manası aynen gönlüme doğdu. Yakın dostluğunuz oldu mu? Efendi Hazretleri ile yakın görüşebilmem ancak 1955'de mümkün olabildi. Damatları Ömer Kirazoğlu Bey ile birlikte ziyaretine gittiğimizde... Bir saat kadar halvete masar oldum. O sırada duyduğum hazzı bir Allah bir de ben bilirim. Fakire ittifak buyurmuştu. İslam'ın nuru mecmuasında yayınlanan şiirlerimizi okumuş beğenmiş. Sohbet etmişsiniz. Zikirle başlayan mevzu Mısır'a geçti. Mustafa Sabri Efendi'den bahsederken buyurdular ki. Yüzüncü bölümün sonu. Yapılmaması gereken bir şey